radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kış Bahar Yazan Mihrican Çimenciler Dramaturg Selman Fındıklı Yöneten Rüştü Asyalı Yapımcı Engin Demiray Efektör Hamit Çelik Oynayan sanatçılar Halil Okan Şenozan Duygu Elbin oldu Nazmiye Ayşe Akınsal Cevdet Ahmet Türkoğlu, Mehmet Erdinç Gülener, Elçilik Görevlisi Şahin Ergüney, Avukat Ahmet Erkut, Gardiyan Ali Hakan Beşen, Michael Cahit Çağan, Güler Ayla Alebok, Yargıç Osman Nuri Ercan, Robert Bülent Türkmen, Julia Serap Eti, Kivıl Volkan Özman. Bu sene kış erken geldi Nazmiye Hanım Üçüncü kışa döndük ama Bizim yavrumuz hala gelmedi Cevdet Bey Çok özledim Halil'imi Burnumda tütüyor vallahi. Alma ağzına o hayırsızın adını Ay, Oğlumuz hakkında böyle konuşma bey O senin düşündüğün gibi bir evlat değil Hayırlıdır benim oğlum Namusludur Hemen savunmaya geçme oğlum Zengin olma sevdasına bizi bırakıp İngiltere'ye gitti e gitti de ne oldu? Elin yavruna ırgatlık etmekten başka ne yapıyor? İsteyerek gitmedi. Gitmek zorunda kaldı. Çocuk mühendisliği birincilikle bitirdi. Avrupa diploması yok diye hiçbir yerde iş bulamadı. Avrupa değil, Avrupa Birliği diploması. Ay, her neyse, bu diploma da yeni moda oldu. Neymiş efendim, okurken ara tahsilini Avrupa'da sürdürmesi gerekiyormuş... İki yabancı dil bilmeliymiş. Bunun böyle olduğunu sen de biliyorsun Cevdet Bey. Ne yapsın? O da çareyi İngiltere'ye gitmekte buldu. Oraya gider gitmez de Avrupalı oldu. Anasını babasını pek çabuk unuttu. Son altı aydır kısa mektuplarından başka ne haber aldık ondan? He? Nizam Beylerin oğlu da yurt dışında çalışıyor. Haftada iki gün telefonla arıyormuş onları... Bir de bizimkine bak Nizam beylerin oğlu yeni gitti Avrupa'ya Bizim oğlumuz da ilk gittiği günler sık sık telefonla arıyordu bizi Şunun şurasında birkaç aydır aramayı kesti Telefona etmiyor, Ama mektup yazıyor hem, hem Avrupa'da yaşamak kolay mı sanıyorsun? Mektuplarının birinde ne yazmıştı hatırlasana Derslerinin yanı sıra iki işte çalıştığını Buna rağmen zar zor geçirdiğini Bir kontör alacak parası da mı yok bunun? Bırak kontörü. Sanırım pul alacak parası da yok. Son gönderdiğimiz mektuba cevap bile yazmadı. E daha yeni gönderdik. Eline geçmemiştir. Hayırsız evlat deyince kızıyorsun bana. Hayırsız değil de nedir bu, ha? Ay, anlaşılan bu sabah ters tarafından kalkmışsın Cevdet Bey. Of, sana verilecek cevabım yok benim. Hadi, hadi, hadi mutfağa gel de kahvaltımızı yap. Halil, ziyaretçin var. Biliyorum. Mehmet, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Halil. Çok merak ettim seni. Nasılsın? <Gülüyor> nasıl olayım Mehmet? Hapishanede nasıl olunursa öyleymiş işte. Anlıyorum dostum. Benimki öylesine saçma bir soruydu. Gurbet elde hapse düştüm işte. Ama seni gördüm çok mutlu oldum. Doğrusu görüş hesabın kalkacağından umudumu kesmiştim. Hafta başı sizinkilerden mektup geldi. Hemen getiremedim. Görüş izninin çıkmasını beklemek zorunda kaldım. Hapishane müdürüne bıraktım. Oradan alırsın. <gülüyor> Sa sağ ol dostum. Eee Halil, şu işi bana en başından anlatsana. Nasıl oldu da buraya düştün? <gülüyor> Fabrikada çalışmaya başladığım günden itibaren... ...mesai alabilmek için sürekli dilekçe veriyordum müdüre. Her seferinde yeni olduğumu bahane edip mesai yazmıyordu. <gülüyor> Niyeti yabancı işçilere para kazandırmamakmış. Bunu sonradan öğrendim. Fakat olayların yaşandığı günden bir hafta önce müdür odasına çağırdı beni. Beni emretmişsiniz Bay Rabat. Gel Halil gel otur şöyle ayakta kalma. Teşekkür ederim. Sen üniversite mezunuydun değil mi? Evet efendim Makine mühendisiyim İşe başvuru formunda da belirtmiştim Anlaşılıyor Yaptığın işe hakimsin Bizim mühendislerin 3-5 günde yaptığı işi Bir günde yapıyorsun Yakında seni bu fabrikada Layık olduğun yere getireceğim Teşekkür ederim Bir hafta sonraya gece mesaisi yazdım Ne zamandır istiyordum Sağ olun Halil bu kazandığın parayı nerede harcıyorsun? gelirli bir ailenin çocuğuyum ben. Üniversiteyi bursa okumak zorunda kaldım. Maaşımın büyük bir kısmıyla devlete olan borcumu ödüyorum. Seni sevdim Halil. Akıllı ve dürüst bir adamsın. Bundan böyle sana sık sık fazla mesai yazacağım. Teşekkür ederim Bayram Ertin. Kolay gelsin Halil! Sana da kolay gelsin Michael! Müdür bey gider ayak torpil yapmış sana ha? Anlamadım. Ne torpili? 20 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Çok nadir görülmüş bir durumdur bu. Yabancılara fazla mesai yazmazdı. Yabancı işçiler sürekli isyan ederlerdi. Bir bildiği vardır herhalde. Son söylediklerini duyamadım. Boş Yeni müdürümüz Mr. Kivul geliyor. Bu saatte mi? Yeni müdür oldu ya, gece gündüz demeden çalışıyor. Patronun gözüne girmek için. Üç kişiler, hangisi yeni müdür? Ortadaki, şu göbekli olan. Hah, eh, bu tarafa doğru geliyorlar. E salet, buhar makinesinin vanası kilitlenmiş, açamıyorum. Bana bırak. Ben deneyeyim. <gülüyor> bunun, bunun kilitlenmeyle ilgisi yok. <gülüyor> Bak, boşa dönüyor. Bana bozulmuş Bu cihaz devri yapmazsa ısı transferi durur Boruları patlatır hepimiz yanarız burada Bu borularda suyun kaynama derecesinden bile yüksek ısıda buhar var Büyük bana nerede? İçin kat aşağıda Gel hadi gel göster bana yerini Burada kalırsak hepimiz taşlanacağız Kaçın! Kaçın! Kaçın! Neler oluyor burada Michael? Neden böyle panik içindesin? Bu araba girişinde devrede oldu Mister Keval birazdan patlayacak. Akıllı olan lan, Nerede bu bana? Nerede? Michael! Michael! Nereye gitti bu adam? Buldum Bu, bu ses neydi öyle? Nerede bu bana? Bu, buldum. Bu, buldum. Her şükürler olsun. Sonunda Sonunda başardım Kurtulduk Kurtulduk Bak you will. Bak you will. Ne oldu size Eyvah Eyvah vurulmuş Yakalayın Yakalayın Ne, ne, olur? Olur. ne oluyor? Bırak Kask. Bırak o silahı Hı. yere Bırak Hiçbir şey anlamıyorum Michael Saf numarası yapma Kalk. Müdür beyi ben öldürmedim Yukarı çıktım da öldürmüştü. Ha Vurmuşlar onu Ben aşağıdaydım fabrikayı, fabrikayı işçileri kurtardım Sen de biliyorsun bunu Michael Beni polis çağırsın. Ben kimseyi öldürmedim Bunları karakolda anlatırsın Polis çağırın Anlayacağın dostum fena tuzağa düşürüldü. Bu işi tezgahlayan eski müdür Robert ve onun yalakalarıydı. Peki eski müdürün bu meseleyle ne ilgisi olabilir? O işi bırakmamış mıydı? <gülüyor> bırakmamış. Bana mesai yazdığı gün fabrikadan kovulmuş. Patrondan habersiz fabrikanın hisse senetlerini satışa çıkarıp sevgilisi Julia adına satın alıyordu. Asıl niyeti fabrikayı ele geçirmekmiş. Meğer Julia'nın patronla da ilişkisi varmış. Her şeyi bir bir anlatmış onu. Müdür de intikam almak için bu yola başvuruyor. Suçu senin üzerine yıkmak için de bir hafta öncesinden mesai yazıyor. Buraya kadar tamam. Her şey anlaşıldı. Peki, Kival'ın niçin öldürüyorlar? Kival, Julia'nın kardeşi. Kadın çok kurnatı. Müdürü ele vermekle patronun gönlünü ve paralarını kazandığı yetmezmiş gibi... ...bir de kardeşini müdürün yerine tayin ettiriyor. Pes vallahi. Bu durumda eski müdür bir değil, iki darbe birden yemiş. E peki ya Michael? Michael, eski müdürün adamı. O gece mesaiye kalan başka Türk işçi yok muydu? Maalesef. Tek Türk işçi bendim. Peki... Bütün bu olanlara avukatın ne diyor? Avukat Avukat her şeyi biliyor Ama müdürü kurtaran Olaylardan birkaç gün önce Londra'yı terk etmesi oldu Bu işi Para karşılığı tuttuğu adamlarına yaptırmış Hepsi Vanay'ı özellikle kapattığımı Mühendis olduğum için bu işi teknik olarak planladığımı Bay Kewel'ı benim öldürdüğümü söylemişler Mahkemeye ayrı ayrı Verdikleri ifadeler birbirini tutuyor Yok yok bu böyle olmaz dostum. Seni bu delikten kurtarmanın bir yolu olmalı. Bu cinayette senin suçun yok. Keşke Türk avukat isteseydin. İstedi. Hem de defalarca. Yasalarını aykırıymış. Dava kendi tayin ettikleri bir avukatla yürütülüyor. Bir şeyler yapmalıyız Halil. Tek umudum Londra'daki Türk elçiliğinden gelecek cevapta. Büyükelçi davamla ilgilenirse kurtulma şansım olabilir. Tabii ya. Bu durumda sana ancak elçilik yardım eder. Yaşadıkların büyük şanssızlık kardeşim. Şanssızlık değil, ahmaklık. Duydun işte, adamlar her şeyi önceden planlamışlar. Ah, aptal kafam. Ah. O gün müdür bana mesai yazdığında uyanmalıydı. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz arkadaş. Büyük elçilikten gelecek cevabı beklemeden yarın oraya gideceğim. Yüz yüze görüşmekte fayda var. Belki işlemleri hızlandırırız. Sağ ol dostum. Seni de yoruyorum. Lafım olur Halil? Biz seninle kardeş gibi büyüdük. <gülüyor> Neydi sloganımız? Kardeşten, Kardeşten de öte. öte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, kardeşim. Biliyorsun üç aydır buradayım. <gülüyor> Şimdi senden bir isteğim olacak. <gülüyor> Buradan ölü ya da diri nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ama düştüğüm durumdan anamın babamın haberi olmasın. Ben onların gurur kaynağıyım. <gülüyor> Gönüllerinde öyle kalayım. İçin rahat etsin dostum. Bilmeyecekler. Sağ olasın. Bu sabah bizimkilere mektup yazıp idareye bıraktım. Onu da alıp postaya verirsin diyeyim. Elbette. Ha bir de bankadaki hesabımda bir miktar param kalmıştı. Onu da çek. Şu kağıttaki hesap numarasına yatır. Anamın banka hesap numarası. Ne zamandır harçlık gönderemiyordum. Bir açığını kapatır. O para hesabında dursun. Lazım olur sana. Harçlığı ben yollarım annene. Olmaz. Sonra fazlasıyla zahmet veriyorum zaten. Zahmet olur mu? Hani biz kardeştik? Çıkınca çalışır ödersin. Aa tabii yeni bir tuzağa düşmezsen... Ne oldu? Niçin durgunlaştın? Biliyorum. Kötü bir espri oldu ama... ...seni biraz güldüreyim istedim. Durgunlaşmamın onunla ilgisi yok dostum. Duygu uzun süredir yazmıyor bana. Telefonla görüşme hakkı mahkemeye çıkıncaya kadar verilmeyecekmiş. O yüzden arayamıyorum da. İstersen ben ararım onu. İstemez miyim? Nasıl sevindirirsin beni? E, yalnız... Bana yazması konusunda ona baskı yapma. Sağlık haberlerini alayım yeter. Doktorun reviri falan yok mu buranın? Tedavi olsaydı. Oldum, oldum. Doktor bronşite yakalandığımı söyledi. İşte antibiyotik, hareketçi. Bir şeyler verdi işte. Aman ilaçlarını düzenleyin. Bronşit deyip geçme. Allah korusun. Zatürüyü e çevirir Biliyorum dostum. Benim için endişelenme. Şimdi anacığımın yanında olsaydım bir günde iyileştirirdi beni. Doğru. Nazmiye teyze meşhur ballı zencefilinden yapar, öksürüğünü bir dakikada keserdi. Bir keresinde size gelmişti. Tam hatırlamıyorum ama galiba lise sondaydık. Evet evet yemek hazırlamıştı annenim. Sen bir taraftan yemek yerken bir taraftan da sıfırcı Sabahat'ı anlatıyordun. <gülüyor> o ne matrak kadındı öyle. Matematikten yüz beklediğimiz sınavlarda bile sıfır verirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sabahat'ı anlatırken boğazına lokma takıldı. Öksürmeye başladın. Anam anam. Nazmiye teyzenin o halini hiç unutamıyorum. Oğlum üşütmüş diye bir yemek kaşığı ballı zencefeli nasıl da dayatmıştı sana. <gülüyor> Çok özledim onları. Be. Çok <gülüyor> babamın <gülüyor> Babamın aksiliklerini bile özledim <gülüyor> Şimdi Anamın yanında olmak vardı <gülüyor> Benimki de boş hayal Bir daha onlara dokunamayacağımı Seslerini duyamayacağımı Bilebilir Bu kadar karamsar olma Halil Daha mahkemeye çıkmadın ki Ne fark eder Müebbetle yargılayacaklar Tek umudum elçilikten gelecek cevapta bir an önce gider anlatırsan. Merak etme, ilk işim o olacak. Karşıdan gardiyan işaret ediyor. Süremiz doldu. Ben gidiyorum dostum. Kendine iyi bak Halil. Sen de Mehmet. Sen. De. Kolu da buraya diktim mi, kazak tamamdır. Ne çabuk ördün kazan Azmi Hanım. Daha iki gün önce başlamamış mıydı? Ay ne bileyim, oğlumun hayaliyle ne zaman ördüğümü bile hatırlamıyorum. Şimdi çalıştığı fabrika soğuktur onun, sıcacık giysin yavrum. Benim için kazak örmeye kalksan bir ay sürünür de elinde. Ay, kıskançlık yetmedi Edet Bey, sana da az kazak örmedim. Bir ay sürdüğü oldu mu hiç Evliliğimizin ilk yıllarında bir kaza iki günde örüyordum Eskidikçe bir haftada On beş günde En son yeleği de yirmi günde örmüş ay, Aman Cevdet bey Her işi burnumdan fitil fitil getirmeyi Pek iyi beceriyorsun Aman aman bu lafı söyleyen gitti Nereye Mutfağa Duygu'nun annesi lokma getirmişti ya Ondan yiyeceğim ay, Cevdet bey ne zamandır seninle konuşmak istediğim bir konu vardı Gel, gel otur biraz Sonra gidersin bu tuvağa, hadi tamam. Duygu ile Halil Aralarında sözlenmişler Ne? Sözlenmişler mi? Ne zaman? Halil yurt dışına gitmeden birkaç gün önce Duygu'ya yüzük takmış Karşı çıkarız diye korkularından bize söyleyememişler Sen kimden duydun? Duygu'nun teyzesi Nazan Hanım söyledi ha. Kız Halil için yanıp tutuşuyormuş Nazan Hanım Halil bu yaz Türkiye'ye gelecek olursa... ...bunların nişanlarını yapalım diyor. İnşallah. Duygu Hanım kız. Üstelik yüksek okul bitirmiş. Görgüsü tahsili yerinde. Madem birbirlerini bu kadar seviyorlar... ...isteriz kız ailesinden. Yalnız kafamı karıştıran bazı konular var. Ne gibi? Halil'in gittiği ilk günlerde... ...Duygu bu evin kızı gibi yanımızdan hiç ayrılmazdı biliyorsun. Ha. Son birkaç aydır sokakta görsem yolunu değiştiriyor. Yüz yüze gelmemek konuşmamak için adeta kaçıyor benden Üstelik son günlerde çok zayıfladı Evde de durumu pek iyi değilmiş İçine kapanmış kimseyle konuşmuyormuş Sanki bir şeyler saklıyor herkesten Hanım yine yazmaya başladım Allah aşkına kimden ne saklayabiliyor Ne bileyim ben Duygu son günlerde çok değişti işte Meseleyi yine Halil'e getireceksin değil mi Duygu zayıfladı Kesin Halil'e bir şey olmuştur Duygu yolunu değiştirdi Demek Halil'le yollarını ayırdılar Bütün gün evin içinde Hem yazıyor hem oynuyorsun Hanım 60 yaşına geldin büyü artık Hay, Tamam tamam Seninle de bir şey paylaşmaya gelmiyor Aa, Hayırdır inşallah Ay, Kim geldi Kalkma kalkma sen ben bakarım. Aa Mektup mu var? Teşekkür ederim Sağ ol evladım Allah işlerini rast Postacı etmesin. mı? <gülüyor> evet Postacı mı? Evet evet Birebilir. Ay Halilim'dendir bu Ver bana mektubu Al bakalım sabırsız kadın Ay. Okusana mektubu Nazmiye Hanım Ay dur hele bir Biraz koklayayım ha. Oğlumun eli değmiş bu kağıtlara Yavrumun kokusunu çekeyim ciğerime <gülüyor> Ay, al sen oku Heyecandan satırları birbirine karıştırıyorum ha? Kıymetli anacığım ve babacığım Sizlere uzun zamandır mektup yazamadığım için Bağışlayın beni Fabrikada çalışma şartları çok ağır Gece valdiyasında çalışıyorum Akşam sekiz, sabah sekiz Gündüzleri dört beş saat uyuduktan sonra Saat 2'de bizim Mehmet'in pizzacı dükkanına gidip ona yardım ediyorum Fabrikanın müdürü beni çok başarılı buluyor En kısa zamanda layık olduğun yere geleceksin dedi Burada kış çok sert geçiyor Şimdiden baharı özledim Felaketlerin sona erdi, Buzulların eridi, Çiğdemlerin, papatyaların Yani bütün kır çiçeklerinin açtığı Sıcak kanlı baharı Melek yüzlü anamı ve bana her zaman dürüst olmayı öğreten babamı özledim. Bundan böyle size sık sık yazacağım. Size Londra'nın çalıştığım fabrikanın ve oturduğum evin resimlerini gönderdim. Oğlunuz Emin ellerde. Kalbinizi ferah tutun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun. Bırak artık ağlamayı Nazmiye Hanım Korktuğumuz gibi değilmiş Şu gönderdiği <gülüyor> resimlere bak. bak Oğlumuz ne güzel yerlerde yaşıyor Yakında işinde de yükselecek Ver bakayım oh, Yavrum Anacığın kurban olsun sana Biriçik yavrum benim e, Yeter ağlama artık Beni de ağlatacaksın Ay, Cevdet be. Sert mizaçlı bir adamsın ama yumuşacık e, bir kalbin var. Sağ ol Nazmiye Hanım, sağ ol. Aksiyem merakımdandı. Heh. Hadi, hadi bir an evvel bitir şu kaza da kargoya verelim. Kış sert geçiyormuş oralarda. Daha fazla üşütmeyelim yavrumuzu. Tamam geliyorum Bu taraftan Ziyaretin özel görüşme odasında bekliyor Burası Merhaba Halil Geçmiş olsun Merhaba sağ olun Ben Londra'daki Türk Büyükelçiliğinde görevliyim Adım Ekrem Davanızla ilgilenmem için gönderildim Hoşgeldiniz Dün Mehmet adında bir arkadaşınız elçiliğe geldi Durumunuzu yüz yüze konuştuk Biliyorum Daha önce de içinde bulunduğun durumu izah eden bir mektup yazıp göndermiştim size Doğrusu bugünlerde cevabınızı bekliyordum Geldiğinize sevindim Buraya gelmeden önce avukatınızla görüştüm Cinayetin işlendiği saatlerde fabrikada yalnız olduğunuzu söyledi Yalnız değildim Fabrikadaki buhar makinesi arıza yaptı Hemen müdahale etmeseydim patlayacaktı. Patlamayı engellemek için vanayı açmaya gittiğim sırada... ...insanlar panik halinde kaçışırken... ...üç et silah sesi duydum. Çalıştığım servise döndüğümde yeni müdürümüz vurulmuş yerde yatıyordu. Avukatınız bu durumda... ...müebbet hapisle yargılanacağınızı söyledi. Ama suçsuzluğunuz ispatlanırsa... ...hapisten çıkmakla kalmaz... ...tazminat isteme hakkına bile sahip olabilirsiniz. Sahte görgü tanıkları onu benim öldürdüğüme dair ifade vermişler efendim. Davanıza bakan avukat mahkemeye sunmak üzere fabrikadan olay anını görüntüleyen gizli kamera kayıtlarını istemiş. Olabilmiş mi? Henüz değil. Ama alacağını söyledi. <gülüyor> bu, bu, bu sevindirici bir haber. Görüntüler mahkemeye gelirse bu delikten kurtulurum. Bir de Büyükelçiliğimizin girişimiyle sizin bir Türk avukat tarafından savunulmanızı sağlamaya çalışacağız. <gülüyor> bu... Hepsinden sevindirici bir haber oldu. <gülüyor> İyi ki geldiniz efendim. Sayenizde çok rahatladım. Rica ederim. Bizim görevimiz, Gurbetteki vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanlarında olmak, dertlerine çare bulmaktır. Burada yalnız değilsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bundan sonraki mahkememde yanımda olabilecek misiniz? Tabii ki. Davanın sonuçlanıncaya kadar beraberiz. Yardımcı olabileceğin başka bir konu var mı? Teşekkür ederim. Şimdilik yok. Güle güle gidin. Ayaklarınıza sağlık. Merhaba Güler Hanımcığım rahatsız etmiyorum ya Merhaba merhaba O nasıl söz Nazmiye Hanımcığım buyurun Buyurun <gülüyor> Islanmayın kapıda Tabağınızı getirdim lokmalar nefis olmuş Afiyet olsun Kusura bakmayın tabağı da boş getirdim ama Aa, Aşk olsun lafı olur Kek filan yapardım ama Halil'ime kazak ördüm Onu yetiştireyim diye hiçbir işle ilgilenemedim Aa, İyi etmişsiniz ellerinize sağlık Kapıda kiminle konuşuyorsun anne? Nazmiye Hanım'la konuşuyorum canım. Lokma götürmüştün ya, tabağı geri getirmiş. Doğu, Doğu, gelip bir merhaba desene Nazmiye teyzene canım, hadi. Duşa giriyordum, <gülüyor> müsait değilim annet. Selam söyle. Ay ah, şey çok affedersiniz kusura bakmayın Nazmiye Hanım iş bakmaya gidecekti de acelesi var. Ay, duygu bizim kızımız kusuruna bakılır mı hiç? Çay demlemiştim vaktiniz varsa buyurun beraber içelim. Islandınız kapıda. Ay, teşekkür ederim başka zaman içerim çayınızı. Cevdet bey bekliyor Halil'in kazağını kargoya vermeye gideceğiz <gülüyor> Peki o zaman Tutmayın ben sizi <gülüyor> İyi günler e, Duygu kızıma da selam söyleyin Söylerim söylerim size de iyi günler Duygu neler oluyor? Ne demek istediğini anlamadım anne Nereden çıktı bu duş şimdi? Sabah duş almamış mıydın? Temizlik yaparken terlemişim Birazdan iş görüşmesine gideceğim Böyle terli terli gitmek ayıp olmaz mı e, Haklısın kızım tabi Ben bakarım Duygu sen duşa girmeyecek miydin Birazdan girelim Alo Alo ben Mehmet Duygu sen misin Benim Mehmet nasılsın Ben iyiyim ama Halil Ne oldu Halil yoksa sağlığı Yok korkma korkma sağlığı yerinde Biraz öksürüğü var o kadar Ama morali çok bozuk Nasıl olmasın Seni merak etti sağlığını Ben iyiyim Ona iyi olduğuna dair bir mektup göndersen Uzun zamandır ona yazmadığını söyledi Doğru Yazmıyorum Neden Senin desteğine çok ihtiyacı var Biliyorum Ama ona yazamam Çünkü Halil Türkiye'deyken bazen onunla havadan sudan konuşurduk. Birbirimize korkularımızı anlatırdık. Bir keresinde bana hayatta en çok hapse girmekten korktuğunu söylemişti. Ben de ona ölürsem cehenneme gitmekten korktuğumu söylemiştim. Onun korktuğu yer benim cehennemim oldu. O cehennem en sevdiğim varlığı elimden aldı. Oysa biz onunla cennette yaşıyorduk sanki. Korkudan, hüzünden uzak, sevilerin, mutlulukların yaşandığı bir cennet. Bu tadı hep taze tutmak istiyorum yüreğimde. Ona yazmıyorum. Çünkü cehennemi içimde sildim. Kış bahar olunca acılarımız dinecek. Ve Halil mutlaka bir gün bana dönecek. Seni anlıyorum Duygucuğum. Ben artık kapatıyorum. Ha, ona iletmemi istediğin bir şey var mı? Bahar'ı beklediğimi söyle. Söylerim. Kendine iyi bak. Halil, görüşme odasına çağrılıyorsun Bu defa kim gelmiş ki? Avukatınla elçilik görevlisi Merhaba Merhaba Halil, nasılsın bakalım? Fena değilim, otursana Halil, duruşma gününü bekleyemedik Seninle görüşmek için özel izin çıkardım Avukatının da haberleri var sana Buyurun Sizi dinliyorum Fabrikadan istediğimiz kamera kaydı bulunamadı Kayıp Nasıl olur? Olay gecesi her şeyi ustaca planlamışlar Geride iz bırakmamak için kaseti yok etmişler Lanet olsun Peki benim durumum ne olacak şimdi? Suçsuz yere ömür boyu yatacak mıyım burada? Mahkemede beni savunacak ne var elimizde? Bütün delilleri yok etmişler. Bu durumda mahkemenin vereceği cezayı kabul etmekten başka çaremiz yok. Peki sizin göreviniz ne? Beni savunmak mı, savunmamak mı? Başından beri hep olasılıklar üzerine konuştunuz. Beni savunmak için hiç çabalamadınız. Siz de onların planına dahisiniz. Beni savunmamak, delilleri yok etmek için kaç para aldınız? Ha, kaç para aldınız? E rica mı? ederim, bay halim rica ederim. Bu kadar ağır ithamlarda bulunamazsınız. Ben görevimi en dürüst şekilde yerine getirmeye çalışıyorum Dürüst mü? Siz kim? Kim? Lütfen Halil Halil lütfen Ama... İçinde bulunduğun durumu çok iyi anlıyorum Ama sakin olmalısın Bu öfkeyle hiçbir yere varamayız Başından beri güvenmiyorum bu adama Avukatımın değiştirilmesini istiyorum Bu konuda bana yardımcı ol. Sakin ol Lütfen Sakin ol Halil Sayın avukat Görüntü kaybolduysa bunu çalan birileri var demektir. Bütün şüphelileri mahkemeye davet edelim. Böylece kasetin bulunması için biz de zaman kazanmış oluruz. O kaset Halil'in kurtuluşu için gerekli. Elimden geleni yapıyorum efendim. Biliyorsunuz müvekkilimin susuzluğunu ispatlamak için buradayım. O halde ispatlayır. Görüşme süreniz bitti. Tamam biz de gidiyoruz zaten. Halil... Mahkemeye kadar zamanımız var Sen ümidini yitirme Biz de araştırmamıza devam edeceğiz Sizden bir ricam olacak Hapishane müdürüyle konuşsanız Telefon kullanmama izin versinler Artık sabrım tükeniyor Peki konuşurum Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok yok ol. Tamam O halde görüşmek üzere Görüşmek üzere Bay Halil. Güle güle Sofraya fazla tabak koymuşsun. Misafirimiz mi var? Evet. Kim? Duygu. Duygu mu? Evet. Bizimle konuşacağım mühim bir mesele varmış. Ah, birden ne oldu? Senden köşe bucak kaçtığını söylüyordun. Ya bilmiyorum. E, geçenlerde evlerine gitmiştim ya. Hı -hı. Kapıya çıkıp selamlaşmadı bile benimle. Belki de kırıldığımı düşünmüştür. Bilirsin, Duygu hassas kız. Doğru söylüyorsun. Ama yine de meraklandım. Önemli bir mesele olmasa gelmezdi. Acaba ne konuşacak bizim? Ay ne konuşacak canım? Halil ile aralarındaki durumu anlatacaktır. Daha neler? Duygu gururlu kız. Bu konuyu Halil yanında olmadan konuşmaz bizimle. E, Halil'den daha mühim. Ne meselesi olabilir? Vardır onun da kendine göre bir sıkıntısı. Neyse ne. Gelince öğreniriz. İşte salata da hazır. Şu kaseyi biraz kenara çekersen salata tabağını masanın ortasına yerleştiririz. Heh. Tamam mı? Açıldı mı yer? Ee, tamam tamam. Nefis bir sofra oldu. Ha işte duygu da geldi. Ah, hoş, hoş geldin, geldin kızım. kızım. Hoş bulduk Cevdet amca Nazmiye teyze. Hadi, gel geç kızım geç. Heh, sofra hazır seni bekliyorduk. Buyurun Nazmiye teyzecim sizler için hazırladım. Ay bu ne kızım? Şekerpare tatlısı. Ay bu Halil'in en sevdiği tatlı. Biliyorum. Üniversitede okurken şekerpare tatlısı yoksa emekhaneye adım atmazdı. <gülüyor> ya zahmet etmişsin kızım. Zahmet olur mu hiç Cevdet amca? Afiyet olsun. Aa, sağ ol evladım sağ ol. Hadi gel gel masaya geçelim. Niçin yemiyorsun kızım? Beğenmedin mi yoksa yemekleri? Ay, rica ederim. Hepsi harika olmuş. Ellerinize sağlık. Çocuğu rahat bırakmaz mı? Dilediği gibi yesin Ay, Ben sizi kırmamak için yemek davetinizi kabul ettim. Aslında sizinle önemli bir mesele konuşmak için buradayım. Aha. Konuya nasıl geçeceğimi bilemiyorum ama söyleyeceklerim Halil ile ilgili. Ha. Sizlerin de binmeye hakkınız olduğunu düşündüm e, Sıkılmana gerek yok kızım Biz konuyu biliyoruz Hı -hı. Üstelik çok da sevindik öyle değil mi Cevdet Bey? E, tabii ki e, biz de bu meseleyi hayata geçirmek için Halil'in dönmesini bekliyorduk <Gülüyor> Halil dönmeyecek Dön Dönmeyecek mi? nerede kim böyle avukat bey. Öldürülen Mr. Kewell'ın yakınları sana karşı öfkeliler. <gülüyor> Bunlar eksikti. Yok sorun olmaz. Bak. Polis hepsini dağıtıyor. Moralini bozma. Bu tür davalarda böyle şeyler hep olur. Halil. Halil geldim dostum. Yanındayım. Sağ ol benim kardeşim. Elçilik görevlisini göremiyorum. <gülüyor> Biz görüştük. O da gelir birazdan. <gülüyor> sessizlik sessizlik sessizlik Mahkeme heyetimiz sanık Halil Aksoy'a ait dava dosyasını yeniden incelemiş olup 25 Ekim 2009 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde bulunan demirçelik fabrikasında gece mesaisine kaldığı saatlerde buhar makinesindeki ısının onun tarafından kasıtlı olarak patlama seviyesine yükseltildiğine kanaat getirmiştir. İşçilerin kaçacağı hesaplanmış Mr. Kivel birkaç görgü tanığının önünde Halil tarafından öldürülmüştü. İtiraz ediyorum efendim. Sessizlik. Sizi dinliyorum avukat. Buhar makinesinin önceden patlama seviyesine getirildiği doğrudur efendim. Yapılan teknik incelemelerde bu durum ortaya çıktı. Fakat Halil orada makinenin patlamasını engelleyip onlarca işçinin hayatını kurtardı. Halil müdahale etmeseydi şu sıralarda tanık olarak oturan hiçbir kişi aramızda olmayacaktı. Buna Halil de dahil. Sessizlik sessizlik Bu durumu ispatlayabilecek belge var mı elinizde Delillerin hepsini yok etmişler efendim Yalnız dosyamızda belirttiğimiz gibi şüpheli şahıslardan Michael'ın dinlenmesini talep ediyorum Kabul edilmiştir Doğruyu ama yalnızca doğruyu söyleyeceğinize dair incil üzerine yemin eder misiniz y Yemin ederim Olayın gerçekleştiği sırada mesaide miydiniz? Evet, Halil'le aynı serviste çalışıyorduk. Makinenin arızalandığını Halil'e kim haber verdi? Ben efendim. Bu durumu niçin Halil'e söylediniz? Halil de sizin gibi bir işçi değil miydi orada? Halil'in mühendisi olduğunu öğrendik. Bu durumu onun çözeceğini düşündüm. Arızayı fark etmeden önce yeni müdürünüz Mr. Keval'ın ...servisi gezdiğini Halil'e haber veren siz değil miydiniz? Evet efendim. Halil yeni müdürü tanıyor muydu? Şey... E, e, e, e, Tekrar ediyorum. Halil... Mr. Kivalı tanıyor muydu? Hayır efendim. Tanığa başka sorum yoktur efendim. Başka tanığınız var mıydı? Sayın avukat, Bay Kivalı'nın ablası Julia ile birlikte geldik. Bir şeyler söylemek istiyor. Peki, mahkemeye teklif edelim. Başka tanık var mı dedim. Sayın yargıç, öldürülen yeni müdür Mr. Kival'ın ablası Julia da burada. İzin verirseniz onu da dinletmek istiyorum. Şimdi? Dinleyelim Yalnızca doğruları anlatacağınıza İncil üzerine yemin eder misiniz? Yemin ederim Sizi dinliyoruz O fabrikada sekreter olarak çalışmaktayım Eski müdür Robert Benim erkek arkadaşım. Oh! gelişti efendim. Buyurun Sayın Yargıç. Bu da Robert'ın evinde, Türk Büyükelçiliği'nin görevlisi ile ele geçirdiğimiz olay anını gösteren kamera kaydı. Verin bakalım. Bu kayda göre katil aramızda görünüyor. Karar. Ne oldu Nazmiye teyze? Ne için kapattınız süpürgeyi? Yeter kızım, yeter. Çok yoruldun. Hadi mutfağa gel kahve pişirelim Birer yorgunluk kahvesi içelim hadi Peki Nazmiye teyzeciğim Artık oğlumu göremeyeceğim Duygu Ben bu acıyla nasıl yaşarım Ya ben Nazmiye teyzeciğim Biliyor musunuz Halil yurt dışına gitmeden birkaç gün önce bana yüzük takmıştı Biliyorum kızım Teyzenden duymuştum Ceyzet bey de bende nasıl sevinmişti ki Hatta oğlumuz bu yaz gelirse seni annenden babandan isteyip nişanınızı yapmayı planlıyorduk Olmadı işte Halil bir gün nasıl olsa dönecek O zaman yaparız nişanı Yok kızım yok hiç öyle şey olur mu? Halil'in ne zaman çıkacağı belli değil Gencecik kızsın Karşına çıkacak talipleri değerlendir Sen de yuvanı kur. Allah korusun Nazmiye teyze Halil'den başka kimseyle evlenmem ben Ona verdiğim bir söz var Sözümden dönemem ne bu böyle oturmuşsunuz karşılıklı kahve içiyorsunuz Hani bana <gülüyor> Buyurun oturun Cevdet amcacığım Sizin kahvenizi de ben pişireyim Sağ ol kızım Bizim teselli kaynağımız oldun Sizler de benim Her an kapı çalacak. Halil'in üstünü başına getirecekler Oğlunuz yaşadığı acıya katlanamadı Üzüntüden öldü diyecekler diye Kabuslar görüyorum Çok hassas Çok duygusaldır benim oğlum Onca üzüntüye dayanabilir mi? Böyle kötü şeyler düşünmeyelim Nazmiye Halil suçsuz Adalet elbet bir gün yerini bulacaktır İnşallah bey inşallah Kahveniz hazır Buyurun Cevdet amcacığım eh, Eline sağlık kızım Afiyet olsun Geç oldu Ben artık kalkayım Seni geçireyim kızım Aa, Yorulmayın Nazmiye teyze Hayırdır inşallah Kim geldi ki? Annem neredir? Beni merak ettiler herhalde Ay ayıp oldu Güler hanıma Üzülmeyin ayıp olmaz Mehmet Sen misin oğlum Benim Nazmiye teyze Hoş geldin Mehmet Hoş bulduk ee, Hoş geldin Mehmet ee, Gir içeri oğlum, gir ee, Valizini bana ver ha. O benim valizim değil Ya kimin Halil'in valizi Halil'in mi Niye gönderdim Ali seni Kendini niye yok Mehmet kendini niye yok Kim demiş kendi ye Buradayım işte ah, ah, evet. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Biz seni hapishanede biliyorduk Duygu her şeyi anlattı Evet ama kurtuldum işte He. Asıl suçlu birlikte çalıştığım arkadaşım Michael'mış meğer Allah'ıma binlerce şükür. dualarımı kabul etti Onları anlattığım için inşallah bana kızmamışsındır Halil Sana hiç kızar Duygu Alo buyurun Tabi tabi Halil seni arıyorlar ee, Efendim Öyle mi Şaşırdım doğrusu Bunca üzüntüden sonra Tamam Ben kendilerine yazılı olarak cevabımı iletirim Teşekkür ederim Arayan kimmiş oğlum Kötü bir şey değildir inşallah. Yok yok anacığım merak etme. Aryan Londra'daki Türk Büyükelçiliğinin görevlisi. Bizim fabrikanın patronu elçiliğe gitmiş bugün. Fabrikayı olası zarardan kurtardığım için bilgilendirmek istemiş. Bundan dolayı çalıştığım servisi müdürlüğüne atayıp... ...yüklüce de maaş verecekmiş. Gidecek misin? Londra'da kaldığım süre içinde şu an. Benim en büyük servetim ailem. Eğer kabul edersen, yakında sen de bu aileye katılacaksın Duygu. Şuna inanmalısın. Dünyadaki en büyük zenginlik burada. Kendi vatanımızda yatıyor. Bundan dolayı hiçbir yere gitmiyorum. <gülüyor> ha, yalnız tazminatımı alacağım onlardan. <gülüyor> Canım oğlum benim. Oğlum, biraz önce Duygu'ya evlenmemi teklif ettin Yoksa yanlış mı duydun? <gülüyor> Dümpe düz evlenme teklif etti Nazmiye teyzecim. Durun ya utandırmayın çocukları Bakın ikisinin de yüzü kıpkırmızı oldu ee, Ben hala sorumun cevabını Alamadım Halil Tek anacığımın içi rahat etsin Evlenme teklif etti. Duydum mu duydum <gülüyor> Duydum Nazmiye teyzeciğim ee, O bekliyorsun Cevabını versene Seninle evlenmeyi kabul ediyorum Halil <gülüyor> o halde bize de duyguyu ailesinden istemek istiyor. <gülüyor> Kış bahar olsa, Mihrican Çimenciler'in yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dilerim.